Korun Allah'ın şerrinden, kitab Ezan, Ezan Kitabı. 1. Ezanın başlaması babı. Ve aziz celil olan Allah, şu kavli. birbirinizi namaza çağırdığımız zaman onu bir eğlence ve oyun edinirler. Bu kendilerinin hakikaten akıllarını kullanmaz bir guruh olmalarındandır. Maide suresi 58. ayet. Allah'ın şu kavli ve iman edenler Cuma günü namaz için çağrıldığınız zaman Hemen Allah'ı zikretmeye gidin Alışverişi bırakın Bilirseniz sizin için çok hayırlıdır Cuma suresi 9. ayet Enes radıyallahu anh şöyle demiştir Ateş yakmayı ve çan çalmayı Zikir zannettiler Yahudileri ve Hristiyanları da zikrettiler. Yani bunların ait olduğunu düşünüp düşündüler ve onlardan vazgeçildi. Mütakiben bilâla e ezan lafızlarını ikişer ikişer, ikamet lafızlarını da bire, bire söylemesi emr olundu. İbnü Kemar radıyallahu anh zikretti. Şöyle dedi. Müslümanlar Medine'ye geldikleri zaman bir araya toplanırlar da namaz vaktini gözetirlerdi. O ilk zamanda namaz için mida edilmezdi. Bir gün bu hususta konuştular. Bazıları Hristiyanların çanları gibi çan edinin dediler. Diğer bazıları da çan olmasın da Yahudilerin neferi gibi soru olsun dediler. Ömer namaza çağrılacak bir adam niye göndermiyorsunuz dedi. Resulullah onun üzerine ya Bilal halk namaz için nida et yani ezan oku buyurdu. ikinci bab ezan lafızlarının ikişer ikişerdir. Enes Allah anh şöyle demiştir. Bilal'e ezan lafızlarını ikişer ikişer ikamet lafızlarını da birer birer söylemesi emrolundu. Yalnız kat hamatu salatu Lafzı müstesna ki onu iki defa söylemekle emrolundu. Enes radıyallahu Han şöyle demiştir. İnsanlar çoğaldırdığı zaman namaz vaktini tanıya geldikleri bir şeyle alametlendirmeyi konuştular. Bir ateş tutuşturmayı yahut bir çan çalmayı zikrettiler. Nihayet kilale ezan lafızlarını ikişer ikişer ikamet lafızlarını söylemesi emrolundu. Üçüncü bağım. Hakkı amet-i kabul müstesna ikamet hafızları ikral edilmez. Bize Halut i̇bn o da Enes'ten olmak üzere taktis etti. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Bilale ezan hafızlarının çiftlemesi, ikamet hafızlarının da tek tek süremesi emrolundu. İsmail İbni Hüreyye'de şöyle dedi. Ben bu Halit hadisini Eyyub Es-Satiyeni'ye zikrettiğimde o, bu kamet lafı yani kamatü salatı sözün üstesnadır dedi. 4 Ezan okumanın fazileti babı. Ebu Hüreyya radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namaz için nida edildiği zaman şeytan ezanı işitmemek için yüz geri dönüp yerlerine yerlerine kaçar. Müezzin nidayı bitirince yine gelir. Nihayet namaz ikamet edilince yine yüz geri edip kaçar. Müezzin ikameti de bitirince gelir. Nihayet müezzin ikameti bitirince gelir. İnsan ile nefsi arasına sokulur. Falan şeyi hatırla. Falan şeyi hatırla diyerek namazdan evvel insanın hiç de aklında olmayan şeyleri hatırlatır durur. Ta insan kat ve kat kıldığını bilmez oluncaya kadar kendisiyle uğraşır. Beşinci bak, ezan okumada sesi yükseltmek. Umel İbn-i Abdülaziz bir ''Ya külfetsiz ezanakul yahut yanımızdan ayrıl'' demiştir. Bize Malik Abdurrahman İbn Abdullah İbni Abdurrahman İbn Sa'sa el-Ensari'den sonra el-Mezan'dan o da babası Abdullah'tan haber verdi. Ona da Ebu Said Evhudrî radıyallahu anh haber verdi. Şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen avları ve kırları, avları ve kırları seviyorsun. Davarların başında yahut Adiyyendeyken namaz için ezan okuyacak olduğun zaman tiz seslerini nidha et. Zira müezzin sesinin yetiştiği yere kadar insan, cin hatta bir şey yoktur ki ezanı duymuş olsun da kıyamet gününde müezzin lehine şehadette bulunmasın. Ebu Said hadisin sonunda ben bunu yani müezzinin sesinin yetiştiği yere kadar İnsan ifadesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim dedi. Altı. Ezan okuması sebebiyle kan atılmaktan, atıkmaktan alıp kanacağı bağlı. Enes radiyallahu şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizleri bir kavm üzere gazaya götürdüğü vakitte sabah olmadıkça, beklemedikçe ve bize huçum ettirmezdi. İlkler ezan sesi işitirse onlara saldırmaktan vazgeçerdi. Ezan sesi işitmesi üzerlerine baskın yapardı. Enes dedi ki biz Hayber'e doğru yola çıktık. Nihayet geceleyin onların yurduna ulaştık. Sabah olup da bir ezan sesi işitmeyince Resulullah hayvanla bindi. Ben de Ebu Talha'nın hayvanının arka tarafına bindim. Benim ayağım muhakkak suretle peygamberin ayağına dokunuyordu. Orada halkı sepetleri ve çapalarıyla bize doğru çıktılar. Peygamber gördükleri vakit Muhammed, vallahi Muhammed ve Hamis yani ordu dediler. Enes dedi ki Resulullah onları görünce Allahu Ekber, hayber harap oldu biz, ilk kavmin yurduna indik mi imzar edilmiş olanların hali yaman olur buyurdu. İnsan müezzin işittiği zaman ne söyler babı? Ebu Said radıyallahu anh şöyle demiştir. Sallallahu ve sellem, müezzinin nidasını işittiğimiz zaman siz de onun demekte olduğu sözler gibi söyleyiniz. buyurdu. Bana İsa İbni salha tahtis etti. O da Muaviye'den işitmiştir. Muaviye bir gün ezana okurken müezzinin dediklerini eşhedü İnne Muhammeden Resulullah sözüne kadar aynen tekrar etmiştir. Bize Hişan Yahya'dan geçen hadis hadis tarzında tahtis etti. Yahya İbni Ebi Kesir şöyle dedi. Kardeşlerimizin bazısı bana tahtis etti ki Muaviye Müezzim Hayya salat dediği vakit La havle ve la kuvvete illa billah demiş. Ondan sonra da işte biz peygamberimizin böyle söyler olduğunu işittik diye ilave etmiştir. Sekiz, ezan okurup tamamlandığı zaman dua babı. Şabir radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurmuştur. Her kim ezanı işittiği zaman Allahümme rabbe hâzi hitâveti Es-salati'l-kâimete âtem Muhammeden'l-vesilete vel Ya Allah ey bu tam davetin ve kılınmak üzere olan bu namazın Rabbi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e vesileyi ve fazileti ihsan et. Bize kendisine de kendisine makamı mahmudu verip oraya ulaştır derse Kıyamet gününde benim şefaatim ona vacip olur. Ezan okumak hususunda kura atma babı. Ve zikrolunur ki bir takım topluluklar ezan okuma hususunda ihtilaf etmişlerdir. Sa'd İbni Ebi Vakkas da bunlar arasında kura atmıştır. Ebu Hüreyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlar o zaman okumakta ve birinci safta neler olduğunu bilseler de kura atmaktan başka çare bulmasalar. Muhakkak ki kura atarlar. Yine insanlar her namazın ilk vaktinde olan fazileti bilir olsalardı ona ulaşmak için muhakkak öne geçme yarışı yaparlardı. Yine insanlar yatsı ve sabah namazlarındaki sevabı bilselerdi. Muhakkak ki bu namazın cemaat emekliye emekliye yahut kıç üstünde sürüne sürüne de olsa giderlerdi. Ezan okuma on Ezan okuma arasında kelam etmek babı ve Süleyman İbni Surat radiyallahu anh ezan okuma sırasında konuşmuştur. El Hasan El Basri de Muazze'nin müa ezan okurken yahut ikamet ederken gülmesinde beysi yoktur demiştir. Abdullah İbnü'l Haris şöyle demiştir. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh Şamurlu bir cuma gününde bize hutbe irad edeceği sırada müezzine ezan okulu için hayye sözüne ulaştığı zaman es fil rihal namaz evlerde kılınacak diye nida etmesini emretti. Bu emirden dolayı insanların bazısı bazısına baktı. Bunun üzerine İbn Abbas mezine böyle nida etme iktirmeyi İbn Abbas'ın çok daha hayırlı olan bir kimse yani peygamber yapmıştır. Bu yani cuma namazı zaruri bir ve vacip bir şeydir dedi. Kim kendisiyle vaktin girdiği haber verecek olan, kendisiyle vaktin girdiğini haber verecek olan biri bulunduğu zaman gözleri kör olan kimsenin Ezan okumasının cevazı Baba. <gülüyor> Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bilal ezanını gece okuyor. Binaenaleyh bizler İbni Ummi Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyiniz içiniz. Sonra ravi... İbn-i Umlu, Mektum gözleri kör bir kimseydi. Kendisine sabah oluyor sabah oluyor denilmedikçe ezan okumazdı denildi. 12 Ezan fecilin çoluğundan sonradır babı. Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Bana hafızlığa şöyle haber verdi. Müezzin sabahı gözetmek için durup beklediği ve sabah gelirdiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farz namaz ikame olunmazdan evvel Hafız iki rekat namaz vardı. Bize Malik Abdullah İbni Dinar'dan, o da Abdullah İbni Umar'dan olmak üzere haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal ezanı geceleyin okuyor. Binaenaleyh sizler İbni Ummu Meksum ezanı okuyuncaya kadar yiyiniz içiniz. 13. Fecir'den evvelki ezan babı. Bize Zubayir tahtis edip şöyle dedi. Bize Süleyman et teymi Ebu Usman en netkiden, o da Abdullah İbni Mesud'dan olmak üzere tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bilal'in ezanı birbirinizi, hiçbirinizi yahut sizlerden hiçbir kimseyi sahur yemeğinden alıkoymasın. Çünkü o henüz gece iken ezan okur. Onun bu okuması, ibadetle kaim olmanızı artık sabah yaklaşıyor diye Var geçirmek uykuda olmanızdan uyandırmak içindir. Fecir yahut sabah böyle zahir olmak değildir. Ta böyle olmayınca fecir olmazdı. Ravi, Zühe Rahi, Ravi Züheyr dedi ki Peygamber fecir böyle zahir olmak değildir derken parmaklarını yukarıya kaldırıp aşağıya dikti. Ta böyle olmayınca derken de tabbelerini yani şehadet olan ve orta parmaklarını üst üste bindirip sağa sola uzatmak suretiyle işaret duyurdu. Bize İsa'k taftis edip şöyle dedi. Bize Ebu Usame haber verdi. Hubeydullah bize taftis etti. El-Kasım İbn Muhammed'den, o da Ayşe'den. Ve Nafi'den o da İbni Ömer'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ve yine bana Yusuf İbni İsa el Mervezi tahdis edip şöyle buyurdu. Bize El Fadl İbni Musa tahdis edip şöyle dedi. Bize İbni Ömer'in oğlu Ubeydullah el Kasım İbni Muhammed ben o da Ayşe'den olmak üzere tahdis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal ezanı geceleyin okur. Bilal eveyi İbn-i Umlu mektub kadar yiyiniz, içiniz buyurdu. 14. bat. Ezan ile ikamet arasında ne kadar fâsıla vardır? Ve namaz ikametini bekleyen kimse ezandan sonra ne kadar bekler? Bize Halid el o da İbni deden, o da Abdullah İbni Muğaffel el-Müzeni'den olmak üzere tahtı etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üç kere her iki ezan yani her ezan, ezan ile ikamet arasında kılmak isteyen için bir namaz vardır buyurmuştur. Enes İbni Malik radiyallahu anh şöyle demiştir. Mezin ezan okuduğu vakit peygamber sahabilerinden bir takım insanlar acele ile dileklere doğru durup namaz kılarlardı. Nihayet Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çıktığı vakit onları öyle akşam namazının farzından evvel iki rekat kılıyorlar halde buldu. Halbuki ezan ile ikamet arasında çok bir şey yoktu. Osman İbn Cebeler, Ebu Davud da şubeden Gelen rivayette şöyle demiştir. Ezan ile ikamet arasında ancak az bir müddet vardı. 15. Ezan işitmesinden sonra namaz için ikameti bekleyen kimse babı. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müezzin sabah namazını ilk ezanı okuduğunda sabah namazından evvel fecil aydınlığı iyice belirdikten sonra kalkar hafif iki rekat kılar sonra sağ yanın üzerine uzanır ta müezzin namaza ikamet edeceğini haber vermek için gelinceye kadar beklerdi. 16. bab her ezan ile ikamet arasında kılmak isteyen için bir namaz vardır. Katrullah İdmi Mugaffel Radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her iki ezan, yani ezan ile ikamet arasında bir namaz vardır. Her iki eza, ezan arasında da bir namaz vardır buyurduktan sonra üçüncüsünde isteyen için sözüne ilave etti. 17. Seferde bir tek müezzin okusun okusun diye, diyen kimse babı? Malik İbn-i Hüveyr anh şöyle demiştir. Kavminden ben bir kişilik bir toplulukla beraber peygamberin yanına geldim. Yanında 20 gece kaldık. Peygamber rahim ve rafik tabiatlı idi. Ehli ihalimizi özlediğimizi görünce bize dönünüz. Onların yanlarında bulunuz. Onlara dini öğretiniz. Beni nasıl namaz kıldınız? Gördüyseniz öylece namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içimizden biri ezan okusun. En yaşınızda size imam olsun buyurdu. 18. Cemaat olduktan, oldukları zaman yolcuların için dahi ezan ikamet olacağı Arefe ve de böyle olacağı soğuk yahut yağmurlu bir gün ve gecede müezzinin esselatu filrihal sözü babı. Abuzer radiyallahu anh şöyle demiştir. Bizler peygamberin mahiyetinde bir yolculukta bulunuyorduk. Müezzin öle namazını okumak istedi. Öyle ezanını okumak istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona serinliği bekle buyurdu. Bir müddet sonra müezzin yine okumak istedi. Peygamber yine serinliği bekle buyurdu. Sonra yine ezan okumak istedi. Peygamber de yine gölgelerin, tepelerin yüksekliği miktarına musavi oluncaya kadar serinliği bekle buyurdu. Tak ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır buyurdu. Malik İbn-i Radıyallahu an şöyle demiştir. İki kimse seferi niyet Peygamberin yanında bedaya geldiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buradan çıktığınızda her namaz vakti girdikçe ezan okuyunuz. Sonra ikamet ediniz. Sonra da en büyüğünüz imam olsun buyurdu bize Malik Malik İbnul Khwayirı radıyallahu Anh tahtı sedip şöyle dedi: "Bizler Peygamber'in yanına geldik. Biz yaşça birbirine akran gençlerdik Peygamber'in yanında 20 gün 20 gece ikamet ettik. Rasulullah çok merhametli, çok ve çok rıfkılı idi. Ehlimizi arzu ettiğimizi yahut ehlimize iştiyak hasıl ettiğimizi anlayınca geride kimleri bıraktığımızı bize sordu. Biz de kendisine haber verdik. Resulullah haydin, ehillerinizin yanına dönün. Bunların aralarında ikamet edin, onlara öğretin. Söyleyecek şeyleri söyleyip emredin buyurdu. Bir de birçok şeyler buyurdu ki şimdi onları hatırlamıyorum yahut hatırlayamıyorum, ravi şekl ediyor ve orada benim nasıl namaz kılar olduğumu gördünüzse öylece namaz kılınız. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun. En yaşlınız da size imam olsun buyurdu. Bana nafi tahsis edip şöyle dedi. İbni Ömer radiyallahu anh Dacınan'da iken soğuk bir gecede ezan okudu. Sonra sallufi Rihâlikum, namazlarınızı olduğumuz yerde kılınız dedi. Daha sonra bize şunu haber verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferdeyken soğuk yahut yağmurlu bir gecede mürezine ezan okumasını ve ezanında da e-la fil yani haberiniz olsun namazlarınız olduğu yerde kılınız diye nida etmesini emretti derdi. Ebu Cuhafe radiyallahu anh şöyle demiştir. Ben El aptaha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Ben El aptahta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm. Bilal yanına geldi. Ona namazı ilam etti. Sonra Bilal bir harbe ile dışarıya çıktı. Nihayet onu aptahta Resulullah'ın önünde bir yere dikti ve namazı ikame etti. 19. Babı. Müezzin ezan okurken ağzını sağa sola döndürür mü ve yine müezzin ezan esnasında sağa sola döner mi? Bilanın ezan okunurken iki parmağını iki kulağına soktuğu zikri olmuş. İbni Ömer ise iki parmağını iki kulağına sokmazdı der. İbrahim Enneha'yı abdestsiz olarak ezan okumakta beysi yoktur demiştir. Ata İbn Rabah ise abdest almak tünde sabit olmuş ki sünnet ve kanundur demiştir. Ayşe radıyallahu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem abdestli abdestsiz her halinde Allah'ı zikrederdi demiştir. Bize Sufyan Al-ıbni Ebi Cuhafeden o da babasından olmak üzere tahtis etti. Ebu Cuhafye'ye Bilal bir ezan okunurken gördüğüne haber verip ben ezan okuduğu sırada Bilal'in ağzını şu tarafa ve şu tarafa takip etmeye başladım demiştir. 20. İnsanın namaz bizden kaçtı sözü babı. i̇bn Sir'in namaz bizden kaçtı demeyi kerik görüp lakin biz namaza erişemedik desin demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ise daha sahihtir. Ebu Kata de şöyle demiştir. Biz peygamberle birlikte namaz kılmakta olduğumuz sırada Peygamber birçok kimselerin koşma seslerini işitti. Namazı kırdıktan sonra ne oluyorsunuz diye sordu. Namazı yetişmek için acele ettik dediler. ver. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle acele acele koşmayınız. Namaza geldiğiniz zaman vakar ve sekinetten ayrılmayınız. Ağır ağır ağır yürüyünüz. Namazdan yetiştiğimiz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınızı da sonra yalnızca tamamlayınız buyurdu. 21. Bak İnsan namaza koşmaz fakat sekinet ile ve vakar ile gelmelidir. Peygamber de namazı, namazın geliştiğiniz kadarını imamla kalınız. Kaçırdığınız kısmını sizleriniz tamamlayınız buyurdu. Bu hadisi Ebu Kata ve Peygamberden rivayet etti. Ve yine Ebi Zib el-Zuhri'den o da Ebu Hureyre'den olmak üzere katil etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İkameti işittiğiniz zaman sekinet ve vakarla namaza doğru yürüyünüz. Sürat bitmeyiniz. Namaza eriştiğiniz kadarını imamla beraber kılınız. Kaçırdığınız kısmını ise kendiniz tamamlayınız buyurdu. 22. Bab. İkamet edilmesi sırasında imamı gördüklerinde insanlar ne zaman ayağa kalkarlar? Size Hişam tahsis edip şöyle dedi. Bana Yahya İbni Eblikesir Ebu Katede'nin oğlu Abdullah'dan yazdı. Babası Ebu Katede şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz ikramı edildiği vakit beni odamdan çıkmış görmedikçe ayağa kalkmayınız buyurdu. 23. Bab İnsan namaza doğru acele edici olarak koşmak fakat sekinet ve vakarla koşmaz fakat sekinet ve vakarla kalkmalıdır. Bize Ebu Muaym tahdis edip şöyle dedi. Bize Şeyban Yahya'dan, o da Ebu Kadede'nin oğlu Abdullah'dan tahdis etti. Babası Ebu, Ebu Kadede şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz ikame edildiği vakit beni odamdan çıkmış görmedikçe ayağa kalkmayınız. Sekinet üzere olunuz buyurdu. Bu hadisi Yahya İbni Ebi Kesir'den rivayet etmekte. Ali Yübni Mübarek şey bana mutabak etmiştir. 24. bab İnsan namaza ikametten sonra bir zaruretten dolayı meçitten çıkar mı? Ebu Hureyli radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz ikamet edilmiş ve saflar cümdür doğrultulmuş olduğu halde ve hatta namaz kıldıracağı yere dikeldi ve biz onu dikfir almazına beklediğimiz bir zaman Yerinden ayrıldı. Yerinizde durun deyip mescitten dışarı çıktı. Biz bulunduğumuz vaziyette bekledik. Nihayet yıkanmış ve başından su damlatır halde bizim yanımıza çıkıp geldi. 25. Bab İmam dönüp gelinceye kadar yerinizde durun dediği zaman cemaat onu beklerler. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir defasında namaz ikame edildi. İnsanlar safları düzelttiler. Resulullah odasından çıktı, hattı zatında cünüp olduğu halde öne geçti, sonra hatırlayarak yerinizden ayrılmayınız dedi ve odasına döndü. Yıkandıktan sonra başı su damlatarak mescitte çıktı ve saf halinde bekleyen insanlara ikrameti tekrar ettirmeden namaz kıldırdı. 26. Kişinin biz namaz kılmadık sözü babı. Bize Cabir İbni Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Hendek harbi günü. Peygamberin yanında Ömer İbni Hattab geldi de ya Resulallah az kalsın ikindi namazını güneş batmadan kılamayacaktım. Ve bu oruçlu orucunu bozduktan sonra idi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vallahi o namazı ben de kılamadım dedi. Misaki ben peygamber Han deresine indi. Ben de beraberinde indim. Abdest aldı. Sonra namaz kıldı. Yani güneş battıktan hayır zaman sonra o ikindi namazını kıldı. Sonra onun ardından akşam namazını kıldı. 27 Namaz için ikametten sonra kendisine bir ihtiyaç ağırız olan imam babı. Nesadiyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa yatsın namazı ikame edilmiş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Meside'nin bir tarafında ili ile yavaş yavaş konuşuyordu. Cemaat kalıncaya kadar sözü uzattı ve namaza durmadı. 28 namaz için ikamet edildiği zaman selam edip konuşmak babı. Size humayit taklit edip şöyle dedi: Ben sabit kitni eslem Erdoğan. sağul Ezan 27. Bab Namaz için ikametten sonra kendisine bir ihtiyaç arız olan imam babı. Enes radiyallahu anh şöyle demiştir. Bir defa yaslı namazı ikame edilmişken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin bir biriyle yavaş yavaş konuşuyordu. Cemaat uyuklayıncaya kadar sözümü uzattı ve namaza durmadı. 28. Namaz için ikamet edildiği zaman kelam edip konuşmak babı. Bize Hümeyit tahdis edip şöyle dedi. En sabi el eslem el bunaniye insan namaz için ikame edildikten sonra konuşabilir mi diye sordum. O bana Enes İdni Malik'ten şu hadisi tahdis etti. Enes şöyle demiştir. biz kere namaz için ikame edildi derken peygamberin karşısına e, bir kimse çıktı ve namaz için ikamet edildikten sonra kendisinin namaza başlamaktan, bahsedip, başlamaktan hapsedip alıkoydu. 29. Cemaatinin namazının vacipliği bağlı. Hasan Basri bir kimseyi anası ona olan şefkatinden dolayı yattı namazı cemaatine gitmesinden men ederse, bu kimse anasının bu menüne itaat gitmez demiştir. Ebu Hüreyre'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun içimden öyle geçti ki birçok odun tutlanmasını emredeyim. Odunlar yığılsın sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim okunsun. Sonra birine emredeyim de o insanlara imam olsun. Sonra o cemaatı bırakayım, bu namaza gelmeyen erkeklerin üzerlerine gidip evlerini üstlerine yakı Bir günün nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki onların hangisi burada semiz etli bir kemik parçası yahut iki tane güzel haça olacağını bilir olsaydı muhakkak ki yaslı namazına gelip hazır bulunurdu. 30 cemaat namazının fazileti babı. Esvet İbni Yezid Enneha'yı bir cemaatı kaçırdığı zaman başka bir mescide giderdi de cemaat faziletini kazanmaya çalışırdı. E Mescid İbni Malik de mescidin birinde içinde namaz kıldıktan sonra geldi, ezan okudu, ikamet etti ve yanındaki gençlerle birlikte cemaat namazı kıldı. 29. Bab Cemaat namazının vacipliği babı. Hasan Asri bir kimseyi anası ona olan şefkatinden dolayı yatsı namazı cemaatine girmesini, gitmesinden men ederse bu kimse anasının bu menine itaat etmez demiştir. Bu ile radiyallahu anh Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Nefsim elinde olan Allah'a yemin olsun. İçimden öyle geçti ki birçok odun toplanmasını emredeyim. Odunlar yığılsın. Sonra namaz için ezan okunmasını emredeyim. Okunsun. Sonra birine emredeyim de insanlara imam olsun. Sonra o cemaati bırakayım da namaza gelmeyen erkeklerin üzerine gidip evlerini üstlerine yıkıvereyim. Bir yine nefsimin elinde olan Allah'a yemin ederim ki Onların herhangisi burada semiz etli bir kemik parçası yahut iki tane güzel paça bulacağını bilir olsaydı muhakkak ki namazına gelip hazır bulunurdu. 30. Cemaat namazının fazileti babı. Esvet İbni Yezid Ennahay'ı bir cemaati kaçırdığı zaman başka mescide giderdi de Semaat faziletini kazanmaya çalışırdı. Enes İbni Malik de mescidin birine içinde namaz kıldıktan sonra geldi, ezan okudu, ikram, ikamet etti ve yanındaki gençlerle birlikte cemaat namazı kıldı. Bize Malik Nafi'den, o da Abdullah İbni Umer'den olmak üzere haber verdi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz, yalnız kıldığınız namazın 27 namazdan 27 derece faziletli olur buyurmuştur. Ebu Said Radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işitmiştir. Cemaatle kılınan namaz yalnız kıldığı namazdan 25 derece faziletli olur. Ben Ebu Hureyri'den işittim şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kişinin cemaat içinde kıldığı namaz evinde ve pazarda Yalnızca kıldığı namazı üzerine 25 misli katlanır. Bu katlamanın sebebi şudur. O niyet, niyet edip kapısı tam alır. Sonra da kendisine namazdan başka bir şey çıkarmayacak mescide doğru yola çıkarsa ta mescide varıncaya kadar hiçbir adım atmaz ki onun için adıma mukabil bir derece yükseltilmesin ve yine adımından dolayı kendinden bir günah indirilmesin. Namazı kıldığı zaman ise namazı kıldığı yerde kaldığı müddetçe melekler ona şu salatı okumaktan ayrılmazlar. Allahumme salli aleyhi, Allahumme urhamhu. Ya Allah ona salat et, ya Allah ona merhamet et. Her biriniz namaz kılmayı beklediği müddetçe nevi namaz içerisinde bulunmak bulunmakta devam eder. 31 Sabah namazını cemaat içinde kılmanın fazileti babı. Bize şu ayıp Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Said İbn-i Müseyyed ile Abdurrahman oğlu Ebu Selem'e haber verdi. Ebu Hureyri radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah'tan işittim şöyle buyuruyordu. Cemaatle kılınan namaz, birinizin yalnız başına kıldığı namazdan 25 cüz yani derece daha faziletli olur. Bizim melekleriyle gündüz melekleri de sabah namazında bir araya gelirler. Sonra Ebu ile bu takliye işte için isterseniz inne Kur'an'ın Kur'an-ı fecre Kerim meşhuda şüphesiz fecil Kur'an'ın şahitliğidir. Şahitliğidir. El İsra Suresi 78. ayeti okuyunuz der idi. Şu ayıp şöyle dedi. ''Bana Nafi Abdurrahman İbni Umer'den tahdis etti. O cemaat namazı 27 derece faziletli olur.'' demiştir. Bize Ameş tahdis edip şöyle dedi, ''Ben Salim İbni Edir Kaat'tan işittim.'' O şöyle dedi, ''Ben Ümmü Derda'dan işittim.'' O şöyle diyordu, ''Ebu Derda radıyallahu anh öfkeli olarak yanıma geldi.'' Seni öfkelendiren nedir dedir Vallahi ben Muhammed ümmetinden onların cemaatle namaz kılmaları müstesna kusursuz yaptıkları başka bir şey tanımıyorum. Bu Musa radıyallahu anh şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Namazdan dolayı insanların en büyük ecrah hak kazananı Cemaat mescidine derece derece uzaktan yürüyüp gelenlerdir. İmam ile beraber kılayım diye namazı bekleyen kimse de hemen kılıp sonra yatı vermeden daha büyük bir ecre nail olur. 32. Öğle namazını ilk vaktinde kılmayan davranmanın fazileti bağlı. Bize Kısa'yı bin Malik'ten o da Ebu Bekir'den Bekir'in himayesinde olan Sümeyden, o da Ebu Salih Semmam'dan, o da Ebu Hureyre'den tahsis olmak üzere tahsis etti. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaktiyle bir kimse yolda yürürken yolu üstünde bir diken dalı buldu. Bunu yoldan dışarıya attı. Allah onun bu amelini kabul buyurdu. Ve onun günahlarını mağfiret etti. Sonra Resulullah şöyle buyurdu. Şehitler beştir. Tavundan ölen, karın yani iç hastalığından ölen, suda boğulan, yıkıntı altında kalıp ölen, bir de Allah yolunda şehit olan yani öldürülendir. Yine Resulullah şöyle buyurdu. İnsanlar ezan okumakta ve birinci safta olan hayır ve bereketleri bilir olsalar da, onları elde etmek için kura atmaktan başka çare bulamasalardı, muhakkak kura atarlardı. Onlar namazı ilk vaktinde kılmaktaki fazileti bilselerdi, ona yetişmek için muhakkak yarış ederlerdi. Yatsı ile sabah namazında olan sevabı bilselerdi, muhakkak ki bu iki namaza onların cemaatini emekliye emekliye de olsa, gelirlerdi. 33. Mescit yolunda atılan adımlar mükabilinde Allah'tan ecir, sevap, rıza niyazle eğilmek babı. İbn Sirali Allah şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ey Selime oğulları, mescit yolunda attığınız adımlarımızın ecrini hesaba katmaz mısınız? Ebû Câhit ve nektubumâ katlamu ve asarahum. Biz ondan Önden gönderilenleri, gönderdikleri şeyleri ve bıraktıkları eserleri yazıyoruz. Yasin suresi 12. ayetindeki asar lafzını tefsir edip huta adımlar demektir demiştir. Ve İbnü Ebu Meryem şöyle dedi, bize Yahya İbnü i Eyyub haber verip şöyle dedi, bana Humeyt tahtis etti şöyle dedi, bana yine şöyle dedi, Ensardan olan Selim'e oğulların mescide uzak düşen menzillerinden göçüp peygambere yakın bir yere kuraklamak istediler. Resulullah Medine'yi koruyan menzillerini ıssız bırakmalarını beğenmedi de onlara hitaben eserlerinizi yani attığınız adımların ecrini hesaba katmaz mısınız buyurdu. Mücahit onların eserleri adımlarıdır, yeryüzünde yürürken ayaklarını bıraktığı izlerdir demiştir. 34. Yatsı namazını cemaat içinde kılmanın fazileti babı. Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Münafıklar üzerine sabah ile yatsı. Cemaat namazlarından daha ağır hiçbir namaz yoktur. Halbuki bu iki namazda olan şeyleri bilselerdi. Emekliye emekliye de olsa onlara muhakkak gelirlerdi. Yemin olsun içimden öyle geçti ki Müezzini emredeyim. Namazı ikame etsin. Sonra bir kimseyi emredeyim. O da insanlara imamlık etsin. Sonra ateşi fitilleri alayım. Ezanı işitmeyi mütakip namaza çıkmayanların evlerini başlarına yıkayım. 35. bab. İki kişi de ikiden ziyadesi de cemaattir. Bize Halid Ebu Kılabe'den o da Malik İbni Hüveyris'ten radıyallahu anh olmak üzere tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz vakti geldiği zaman ezan okuyunuz ve ikamet ediniz. Sonra ikinizin en yaşlısı size imamlık etsin buyurdu. 36. Namazı bekleyerek mescit içinde oturan kimse ve mescitlerin fazileti babı. Size Abdullah İbni Mesleme Malik'ten o da Ebu Muaz Zinat'tan o da i̇l o da Ebu Hureyri'den olmak üzere tatlısı etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizlerden her biriniz namaz kıldığı yerde bulunmakta devam ettiği ve kendisinden hades vaki olmadığı müddetçe melekler ona Allahum mağfir lehu, Allahümme ilhamhu, yani Allah'ım buna mağfiret et, ya Allah buna merhamet eyle diye Salat, yani dua, istiğfar ederler. Sizlerden her biri namaz kendisini hapsetmekte devam ettiği müddetçe kendisini ancak namaz ehline dönmesinden men etmekte devam ettiği müddetçe bir nevi namaz içerisinde bulunmakla devam eder. Bana Hubeyt İbni Abdurrahman Hafs İbni Asım'dan o da Ebu Hureyri'den olmak üzere tahsis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yedi kişi ki Allah onların kendi gölgesinden başka gölge olmayan günde gölgesi altında gölgelendirecektir. Adaletli imam, Rabbine ibadet etmiş yetmiş genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah yolunda sevişip buluşmaları ya da ayrılmaları da buna müstemit olan iki kimsenin her biri, mevki ve güzellik sahibi bir kadın, kendisini istediği halde ben Allah'tan kurtarım diyen erkek. İnfak ettiğinde sol tarafının sağ tarafına neyi infak, infak ettikse olduğunu bilmeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse. En ha yerlerde Allah'ı zikredip iki gözü dolup taşan kimse. Bize İsmail İbni Cafer Hümeyt'ten tahdis etti. O şöyle demiştir. Enes İbn Malik radiyallahu anh Resulullah mühür yüzük edindi mi diye soruldu. Enes de şöyle dedi. Evet Resulullah bir gece yarısı namazının gecenin yarısına kadar tehir etti. Sonra namazı kıldırmasının ardından yüzünü bize döndürdü de bu saatte insanlar namazı kılıp uyudular. Siz de namaz kılmayı beklediğiniz sürece bir nevi namaz içerisinde olmakla devam ettiniz buyurdu. Enes dedi ki peygamberin yüzüğünün parıltısı Hala gözümün önündedir. Mescide gidip gelen kimsenin fazileti babı. Bize Muhammed İbni Mutarrif, Yedid İbni Eslem'den, o da Ata ibni Yasar'dan, o da Ebu Hureyri'den olmak üzere haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim namaz için mescide gider gelirse, her gidip geldikçe Allah ona cenneteki kunağını hazırlar. 38. bab. Namaz ikame edildiği zaman artık farz olan namazdan başka namaz kılınmaz. Bize Abdülaziz İbni Abdullah tahdis edip şöyle dedi. Bize İbrahim i̇bn Saad babasından o da Hafs İbni Asım'dan o da Malik ile Buhayne'nin oğlu olan Abdullah'dan olmak üzere tahdis etti. Abdullah radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adama uğradı demiştir. Buhayne dedi ki ve yine Abdurrahman tahtis edip şöyle dedi. Bana Behz İbni Esed tahtis edip şöyle dedi. Bize Şube tahtis edip şöyle dedi. Bana Saad İbni İbrahim haber verip şöyle dedi. Ve İbni olup kendisine Malik İbn Buhayne Dahi denilen bir kimseden işittim. O şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir sabah namaz ikamet etmiş iken bir kimsenin iki rekat sünnet bulmakta olduğunu gördü. Resulullah namazdan çıkınca oradakiler etrafını sardılar. Resulullah tebih olarak bu kimseye sabah namazını dört vekat olarak mı kılıyorsun? Sabah namazını dört vekat olarak mı kılıyorsun? buyurdu. Bu hadisi bu isnatla şubeden o da Malik'ten rivayet etmesinde Mehzibne Esed Kunder ile Muaz İbni Muaz El Basri'yi mutabat etmişlerdir. Muhammed İbn İshak da şöyle dedi. Saat ibni İbrahim'den, o da Hafs İbni Asım'dan, o da Abdullah İbni Buhayre'den Muhammed İbni Seleme'de şöyle dedi bize. Saad İbni İbrahim Hafs'tan ona da Malik'ten diye haber verdi. 39. Hastanın cemaatte hazır olması hususundaki sıhrının beyanı babı. El Esvet İbni Yazid en şöyle demiştir. Biz bir gün Ayşe'nin yanındaydık namazda devamlı olmayı ve onun ona tazim eylemeyi zikrettik. Ayşe şöyle dedi. Resulullah vefat etmiş olduğu hastalığa tutulduğu zaman bir kere namaz vakti gelmiş ezanda okunmuştu. Resulullah Ebu Bekir'e de insanlara namaz kıldırsın buyurdu. Ebu Bekir pek yufka yüreklidir. Senin makamında durup da halka namaz kıldırmaz denirdi. Resulullah emrini tekrar etti. Yukarıdakiler de kendi söylediklerini tekrar ettiler. Bunun üzerine Resulullah üçüncü defa o emrini tekrar etti. Şüphesiz ki sizler Yusuf Peygamber'in sahiplerisiniz. Yani onun günündeki kadınlar gibisiniz. Ebu Bekir e emredin insanlara namazı o kıldırsın buyurdu. Bunun üzerine Ebubekir Bekir mihraba çıkıp namazı kıldırdı. Bu namazdan biri esnasında peygamber kendisine bir hafiflik hissetti de iki kimseye dayanarak namaza çıktı. Takatsızlığından dolayı yürüyerek ayaklarını yerden sürdüğü hala gözümün önündedir. Ebu Bekir geriye çekilmek istedi. Peygamber ona yerinde dur diye işaret etti. Sonra ileriye götürüldü de nihayet Ebu Bekir'in yanına oturdu. Ravi el-Ameşe namazı peygamber kıldırıyordu da Ebu Bekir onun namazına Cemaat Ebu Bekir'in namazına uyarak bu namaz kılıyorlar denildi. Ameş başı ile evet dedi. Bu hadisi Ebu Davud İttiyani şubeden o da el Ameşli olmak üzere bir kısmını rivayet etti. Ebu Muaviye Muhammed İbn Hazım el Ameştim yaptığı rivayetinde Resulullah Ebu Bekir'in soluna oturdu. Ebu Bekir de ayakta olarak namaz kılıyordu. Sözlerini ziyade etmiştir. Ez Zuhri şöyle demiştir. Bana Abdullah İbni Mesud'un oğlu Ubeydullah haber verip şöyle dedi. Ayşe şöyle dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ağırlaşıp da ağrısı şiddetlendiği zaman benim evimde bakılmak üzere kadınlardan izin istedi. Onlar da kendisine izin verdi. Ondan sonra peygamber bir tarafına Abbas tarafına bizzat olduğu halde ayakları yerde sürülerek çıktı. Ubedullah İbni Abdullah şöyle dedi. Ayşe'nin bu dediği İbni Abbas'a dediğini İbni Abbas'a zikrettim. O bana Ayşe'nin ismini söylemediği kimsenin kim olduğunu bilir misin dedi. Ben hayır dedim. O Ali İbni Ebi Talip'tir diye haber verdi. Yağmurda ve, tırk, yağmurda ve diğer bir illette kendi menzilinde namaz kılmaya ruhsat bağlı. Nafi şöyle demiştir. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh soğuk ve rüzgarlı bir gecede namaz için ezan okudu Sonra Ela sallu filrihal. Habiriniz olsun namazınız olduğu yerde olduğunuz yerde kılınız. Dedi. Bunun ardından da şöyle dedi. Çünkü Resulullah soğuk ve yağmurlu gece olduğunda müezzine ezan okumasını ve ardından da böyle söylemesini emreder. O da Ela sallu bir rihal haberiniz olsun namazlarınızın olduğunuz yerde olduğunuz yerde kılınız der idi. Bu, bana Malik İbni Şehab ona da Mahmud İbni Rabi El Ensar'dan tahtis etti. O şöyle demiştir. İbni İbni Malik gözleri görmediği halde kendi kavmine imamlık ederdi. Bir defasında Resulullah'a Ya Resulullah karanlık oluyor seyil oluyor ben ise gözleri görmez bir kimseyim. Binaenaleyh ey Allah'ın elçisi. Benim evimdeki bir yerde namaz kıldır. Ben de orasını namaz kılma yeri edineyim dedi. Buna müracaat üzerine Resulullah'a gitti. Ve nerede namaz kıldırmamı istersin buyurdu. İtban evden bir yeri işaret etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada namaz kıldırdı. 40. Bab İmam cemaate gelmeme ruhsatı varken mescide gelmiş olanlara namaz kıldırır mı? Ve yine cuma günü yağmur yağar halde gelmiş olan kimselere hutbe yapar mı? Bize Hammad ibn Zeyd tahtis edip şöyle dedi. Bize Ezziyade'nin arkadaşı olan Abdülhamid tahtis edip şöyle dedi. Ben Abdullah ibn Haris'ten işittim. O şöyle dedi: İbn Abbas radıyallahu an, çamurlu bir günde bize hutbe ilat etti. Hutbe öncesi müezzine hayyal es-selat sözüne ulaştığında es-selatu rihal namaz evlerde kılınacak diye nida etmesini emretti. İnsanlar bu sözden hoşlanmamışlar gibi birbirine bakıştılar. Bunun üzerine İbn Abbas, sizlere bunu, sizler bunu beğenmemişe benziyorsunuz. Halbuki bunu peygamberi kast ederek kenden hayırlı olan zat yapmıştır. Yani bu yani cuma namazı kılınması lazım ve vacip bir şeydir. Ben ise sizleri olduğunuz yerden çıkarak günaha sokmak istemedim. Ve yine Hammad'dan, o da Asım'dan, o da Abdullah İbn-i Haris'ten, o da i̇bn Abbas'tan olmak üzere yukarıdaki hadis tarzında hadis yukarıdaki hadis tarzında rivayet etti. Şu kadar ki şu kadar var ki bu rivayette i̇bn Abbas ben sizleri günaha sokmak istemedim ki gelecektiniz ve dizlerinize kadar çamura batacaktınız demiştir. Size Hişam et mesteva Yahya İbn-i Ebi Kesir'den o da Selemeden olmak üzere tahdis etti. O şöyle demiştir. Ben Ebu Said el-Hudriye'ye sordum, o şöyle dedi, bir bulut geldi, yağmuru boşandı. Hatta mescidin tavanı aktı. Mescidin saksı hurma dallarından idi. Namaz ikame edildi. Ben Resulullah'ı su içinde, çamur içinde secde ederken gördüm. Hatta namazdan bize döndüğünde alnında çamur izini gördüm. Bize ebn e, Enes Sirin tahdis edip şöyle dedi. Ben Enes Aziziyallahu Anh'dan işittim şöyle diyordu. Ensardan bir adam peygambere hitaben ben seninle namaz kılmaya gelemiyorum dedi. O zat şişman bir kimseydi. İşte o zat peygamber için yemek pişirdi de peygamberi evine davet etti. Peygamber... Peygamber'e bir hasıl yaydı. Hasılın kenarına su sertti. Peygamber o hasılın üzerinde iki rekat namaz kıldırdı. ağrı Carut'tan bunu işiten bir kimse emese Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Duhar namazı kılarmıydı mıydı diye sordu. O da o günden başka onu kıldığını görmedim dedi.